resmi okullarda çocuklarını okutmak. Evet. Hepimizin okullarla şu veya bu şekilde bir bağlantısı var. Kimimiz gençsek okullarda okuduk veya okuyoruz. Kimilerimizin çocukları değilse de yakınları, akrabalarımızdan mutlaka okula giden öğrenciler var. Ve bir zaman biz de o sıralardan geçtik. İçimizde hiç okul yüzü görmeyen e, okuldaki zulümlere şahit olmayan kimse yok herhalde. Yani birileri eğitim adına eritiyor, öğütüyor. Yeni neslin kafaları düzene uygun hale getirilmek için habire yontuluyor. Fıtratları bozuluyor. E, Müslümanlar da çıkış yolu bulamamanın silletini yaşıyor. Vebalini taşıyor. Evet. Okullarla ilgili biraz olayı ne yapmamız? Önce tahlil etmemiz lazım. Çünkü problemi tümüyle anlamadan çözüm üretmek mümkün olmaz. Evet. Devletler özellikle tağuti yönetimler eğitimi mecbur tutarlar. Çünkü kendilerine vatandaş nereden yetişecek? Okullardan yetişecek. Biraz da camilerden yetişecek. E, düzene uygun kafalar oluşması için. işte Bir zamanlar 5 yıl okumak mecburiydi. Sonra 8 yıla çıktı. Sonra 4-4-4 diye 12 yıllık eğitim zaruri bir eğitim haline getirildi. Daha önce de değişik derslerde ifade ettiğimiz gibi konuyu bir başka konuyla bağlantılandıracağım. Türkiye bir din devletidir. Teokratik idaredir. Dini reddeden bir ülkede yaşamıyoruz bir din devletinde yaşıyoruz. Laik olduğunu iddia eden Türkiye Cumhuriyeti aslında bir din devletidir. Bu dinin adı Kemalizm'dir. E, Kemalist bir teokrasidir. Bu devletin resmi lügatinde 1948'de basılan Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü'nde Kemalizm Türklerin dini diye açıklanıyordu tüm Türklerin dini kabul ediliyordu. Evet. Türkiye devletinde Atatürk tek ulusal lider kabul edilir ve halkın bu tercihi alternatifsiz kabul etmesi zorunludur. Ve sanıldığının aksine resmi inanışa göre o yalnız askeri ve siyasi bir deha değil aynı zamanda dini bir liderdir de. dini bir lider olmasını mesela şuradan rahatlıkla anlayabiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının kapağında kimin resmi vardı? Evet. Dolayısıyla din kültürü ve ahlak bilgisi gibi Atatürk'le uzaktan yakından alakası olmayan ya da Atatürk'ün onunla alakası olmadığı sayılması gereken bir kitapta sadece bir fotoğrafla geçiştirilen bir durum arz etmiyor. Din dersi diye ifadelendirilen o kitabın kapağını açıyorsunuz. Kocaman bir Türk bayrağı. Sonra Atatürk'ün 10. yıl marşı mıdır? İstiklal marşı mıdır? Gençliğe. Efendim gençliğe hitabesi midir? feda hutbesi koyacak değiller ya, ee, bir şey sizi karşılar. Sonra, inanın isterseniz, sayın baştan sona, içinde ayet ve hadislerden daha çok, Atatürk'ün cümlelerini, ifadelerini bulursunuz. Dolayısıyla, nas yerine, nas yerine, delil yerine Atatürk'ün bu konudaki şu ifadesi siz kalkıp da hala Atatürk'ün dini lider olmadığını, Türkiye'de dinle alakalı konularda da onun sözünün temel geçer olduğunu, nas yerine kabul edildiğini isterseniz yok sayın kabullenmeyin vaka budur ama dolayısıyla diyanette de cami görevlilerinde de e, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı çıkılmaz orada da o tanrıya saygı duyulur ve onun ölçüleri dahilinde e, onun sınırlarını çizdiği bir din anlatılır evet o yüzden Diyanet görevlisi de Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına dair yemin eder. Yani din konusunda da Atatürk nedir? Rehberdir, önderdir, ulu diye ifade edilen kimi arkadaşlar güldüler, ulu'nun farklı anlamları olduğundan dolayı e, e, diye kabul edilen tek liderdir. Evet. Celal Bayar öyle diyordu, Atatürk'ü sevmek ibadettir. Evet. Atatürk'ün başbakanı, Menderes'in cumhurbaşkanı. Evet. Atatürk'ü sevmek ibadet. Dolayısıyla Atatürkçülük bir din. Devletin anayasasında Allah, peygamber kelimelerini mikroskopla da arasanız bulamazsınız. Ama en az 20 tane Atatürk kelimesine rastlarsınız. Evet. İşte zırt pırt bayram seyran yok falan seçimi kazanan şöyle eden soluğu piramitler gibi anıt kabirde alır. Mutlak sevgi ve bağlılığını bir tapınma gösterisi şeklinde orada gösterir. Evet. Halk da bunları kabul ediyor. Yani bir milyonun üzerinde bir 29 Ekim vesaire gibi günlerde modern türbe tapınmacılığına gidiyor insanlar. Evet. Bir zaman Akit gazetesi birinci sayfada manşet etmişti. Başörtülü bir kadını başörtüsünden dolayı anıt kabir ziyaretine almadılar. Filan diye. Nasıl olur bu? Özgürlük mü? Filan. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hani müşriklerin biz atalarımızın yolundan ayrılmayız, onların izinden gideriz dediğini belirttiği gibi bugün de atalarının izinden giden ama Müslümanım diyen insanların çoğunlukta olduğu düzeninde atalar rejimi diyebileceğimiz bir rejime sahip olduğunu ifade ederiz. Tabi hem atalarının yolu, hem de e, atasının yolu iki tane. Taksilerde de sık sık bakın şeyleri kaldırdılar bir zaman. İşte La ilahe illallah Tevhid bizim şiarımızdır veya ne bileyim e, Hakimiyet İslam'ındır gibi Arabalara yazılan yazılar vardı. Trafik polisleri çoğu zaman şoförleri durdurdular ve bu yazıları ne yaptılar? Kaldırttırdılar. Pek görmüyoruz değil mi arabalarda şimdi? Eskisi kadar. Ama bir sahtekarlığı görüyorum ben çokça. Arabalarda bir imza var. Arabaların arkalarında. Kimin imzası? babalarının iyi de bir kimse babasının da olsa başkasının imzasını atabilir mi? Bu sahtekarlık değil mi? Yani bir başkasının imzasını atmak aslında onların kanunlarına göre de suç olması gerekmiyor mu? Hanginiz Atatürk resmi var diye bir lokantadan çıktınız? Yani ben bu lokantaya yemek yemeye gelmiştim ama duvarda Atatürk resmi varmış. Eyvallah arkadaşım. İndirirsen oturayım yiyeyim. Yok duracaksa ben rahatsız oluyorum. Diyen içinizde bir şahıs var mı? Varsa aferin diye alnından filan öpmeyeceğim. Gayet doğal bir Müslümanın yapması gerekeni yapmış diyeceğim. Yani fazilet filan değil. Yani biz Atatürk resmi varmış, imzası varmış. Oh, her şeye alışmış insanlarız. Sırf Atatürk caddesi, Atatürk bulvarı diye iş yeri tutacak ama o isimden dolayı, o caddeden ben dükkan tutmam diyen bir hassasiyet sahibi kim kaldı memlekette? Ben bu evet taşınmam bu evin adresinde şu var diyen yani o taksilere biz başkası nasıl karşılıyor ama biz de hiç nefretle karşılamıyoruz putlarla uzlaşmışız daha neyle uzlaşmayalım dolayısıyla e, bu toplumun e, Atatürk'ü de benimsediği en azından uzlaştığı, karşı çıkmadığı bir berber dükkanına giriyorsunuz Atatürk resmi varsa yani nasıl tıraş olursunuz orada ve nasıl tebliğ etmezsiniz insanlara zavallı insanlar mümkün onun ne anlama geldiğini bile bilmiyor ya babanın resmini tak, takacaksan senin akraban mı bu Falan demek gerekiyor. Her neyse, malum İslam inanç esasları yönüyle dinler üç kısımdır. Birisi hak din, ikincisi bir zaman hak din olduğu halde tahrif edilmiş muharref dinler, üçüncüsü de batıl uydurma dinler. İşte adına kapitalizm, kemalizm, laiklik demokrasi, Sosyalizm filan denilen ideolojilerin hepsi aslında birer dindir. Batıl bir dindir. Uydurulan bir din. İnsanların kendi kafalarından uydurdukları bir dindir. Hepsinde emir ve yasaklar vardır. Dinin genel tanımı bir yaşayış tarzıdır. Bir hayat görüşüdür. Bir ideoloji gibi. Kuralları, kanun ve kuralları belirlenmiş bir yaşam tarzına din denilir. Dolayısıyla her din bir hayat şeklidir. Her hayat şekli bir dindir. Öyle olmasaydı Mekke müşriklerin yaşayış tarzına Kur'an din demezdi. Mekke müşrikleri malum Hristiyan değildi, Müslüman değildi. Sıradan sayabileceğimiz adı olan herhangi bir din mensubu değildi. Ama bir yaşayış tarzları, bir kanun ve ilkeleri vardı. Kur'an buna din diyordu. Konuyu çok genişletmeden işte bugün insanlar okullar vasıtasıyla iki dinli olmaya ne yapılıyor? Mecbur ediliyor. Evde, camide camide ne kadarsa veya ne tipli bir Müslümanlıksa Müslüman, okulda ayrı bir din. Kemalist. Şimdi yapılanlar iki, iki başlı olmaya çalışmak ama büyük bir şey var, otorite var. Atatürk ve tüm eğitim müfredatı onun ilke ve inkılapları doğrultusunda oluyor ee, ona ters düşen hiçbir şey yok her şey onun rızası doğrultusunda ee, ona karşı ibadet etmeden hafta başlamıyor hafta bitmiyor efendim öğretmenin arkasında talebenin gözünün içine bakan şekilde Atatürk resmi ve onun e, Hayatı, bayramları, törenler, övgüler vesaire. Ya onun yanında bir de şu Muhammed'i sıkıştırsak araya, haftada bir saatte ondan bahsetsek, nasıl olsa gölgede kalacak, nasıl olsa iki ayrı din, büyük din Kemalizm, onu da zaten kuşa benzeteceğiz, putları devirdi. Bugün olsaydı Atatürk'e karşı savaş açardı. Onunla mücadele ederdi. Öyle bir Muhammed değil. İşte bir tasavvuf şeyhi gibi eli tesbihli, gözü yaşlı. Efendim böyle bir peygamber portresi. Evet. Ve tabi ki diğer Atatürk'ün gölgesinde ee, onun kadar değil isterse onun kadar olsun iki peygamber iki din ve uzlaşan bir şekilde evet birinin siyeri ötekinin siyerini bastırıyor çocukların kimi yaz tatilinde buraya kursa geliyorlar ilk öğretim yaşındaki çocuklar peygamberimiz nerede doğdu? Selanik'te. Kaç yılında doğdu? 1881. Bunu ben ilk bir defa duymadım. Kaç öğrenciden kaç defa duydum? Ya çocuk peygamberimiz diye Atatürk'ü anlıyor veya ya o kadar çağrışım yapmış ki Selanik 1881. E büyük adamlar öyle doğmuştur. Yani böyle bir arka yapıyla değerlendiriyor. Evet. Bu ülkedeki tüm problem çatışma ve gerginliklerinin sebebi aslında dinler arası çatışmadır. Dinler arası çatışma derken Hıristiyanlık veya Ermenilerle vesaireyle ilgili Yahudilerle ilgili bir çatışmayla Müslümanlığın çatışması filan kastetmiyorum. Evet. Yani okullardaki resmi dairelerdeki ve kanunlardaki, mahkemelerdeki Atatürkçü dinle İslam'ın muvahhid Müslümanların çatışmasından bahsediyorum. Evet. Tüm derslerin içeriği batıcı, layık ve kemalist inanca uygun olarak verilir. Okul denilen tapınakta. Ama hiçbir zaman vahye uyması, öyle bir gaye güdülmesi caiz görülmez. Atatürk çarpar yoksa. Evet. Niye? Niyesi yok. Yani tevhid-i tedrisat kanunu vardır. Atatürk'ün yaptığı aslında en ciddi problemlerden biri budur. Çoğu adını bile bilmez. Tevhid-i tedrisat tedrisatın birleşmesi demek. Birleştirilmesi demek. Yani Eğitimi ancak devlet okullarında devlet verir. E, bu demek. Başkası başka yerde bir eğitim veremez. Bunu sadece askeriye deler. Askeriyenin kendine has okulları vardır. E, o da zaten Atatürk çocuklarının e, açtıkları yerler olarak e, ona caiz görülmüş. Evet. Onun dışında kim ne okulu açarsa milli eğitime bağlı olmak zorundadır. Devletin tüm okulları oradan işlenir. İmam de öyledir. Kur'an kursları da öyledir. Evet, milli eğitimin din eğitimi adıyla kuruluşu bakar diğer yerlere. Tevhidi Tedrisat yani Müslümanların kendi özel olarak eğitim kurumları açamaması demektir. Hani özgürlük filan, özgürlük Atatürk'ün istediği ölçülerde olur. Yani Atatürkçülük içerisinde olur. Hristiyanlar kendi okullarını açarlar. Misyoner okulları, rahip okulları, papaz okulları açarlar da Müslümanlar Müslümanca okul açamazlar. Müracaat ederseniz, devlet kurumu olmuş olursunuz. Resmen size öğretmen tayin ederler. Bina şöyle olacak vesaire böyle olacak. Eğitim devletin görevlilerince devlet kuralları, kanunları doğrultusunda olacak. Evet. Şimdi vahyin yön vermediği okullar hepimiz biliyoruz. Yani yani kitapsız okullar, el kitap olmayan, evet, vahiy eğitime müdahale ettirmeyen, hiçbir şeyin Allah'a dayanmadığı eğitim kurumları. Bunları tasvip etmek mümkün değil. Ama insanımız bir taraftan tasvip etmediğini söylüyor, bir taraftan da başka bir çözüm yok diyerek, habire çocuklarının en verimli yaşlarını Oralarda gayri İslami bir yapıda e, Çoğunluğu da Müslüman olmayan öğretmenlerin eliyle e, İslami olmayan eğitimlerle Kafalarını dolduruyorlar Ve e, Okul peşini bırakmıyor elini verirsen kolunu kaptırıyorsun HGS, LEGS, BGS, CGS Bir sürü sınavlar koymuşlar Atlarını ben de bilmiyorum attım öyle. Efendim? Sonra ÖYS mi? Üniversite sınavlarına ne diyorlar? Efendim? ÖSS'ye. Eyvallah. Ondan sonra da daha bir üniversitenin üstünde başka şeyler. Buralarda çocuklar kurban oluyor. İşte at yarışına katılan atlar gibi. Yarışatına döndürülüyor. Ve giderek savunmaya başlıyor. İnsanlar yaptığı şeyi suçluluk duygusundan kurtulmak için savunma psikolojisi içine girerler. Yoksa ben suç işliyorum diyecek öğrenci ve öğrenci velisi. Devamlı suç işliye işleme o zaman suçluluk duygusu içinde ezileceğine işte esas şeytanın yapmak istediği şey budur. Şeytan bir günahla tatmin olmaz. Yani ne kadar büyük olursa olsun o günah mümin tövbe eder, mümkün affolur, gider. Şeytan bunu hiç yeterlik görmez. Bir insanın yaptığı günahı onaylatmayı esas önemser. Ya bu günah mı ki? Ne olacak herkes yapıyor. Bu devirde zaten olur mu böyle bir şey Dedittirmektir. Bunu diyen insan mümin olmaktan çıkar malum. O yüzden bizim Müslüman insanlarımız da, yani şimdi Müslüman kızlarımız okumasında hanımlar nerede muayene olsunlar? doktora ihtiyacımız yok mu? Yani sen onu mu demek istiyorsun? Haydi cevap ver bakalım. Tavutun kurumlarını bizim sakallı muvahhid bir arkadaşımız her şeyiyle savunur. Evet. Yani bir suç olarak başka bir alternatif bulamadım diye suçlanmaktan öte sanki herkesin çocuğunu doktor yapıyorlar ve doktorluk da Allah'ın emri Allah niye çocuklarını doktor yapmadın diye şikayet şey hesaba çekecek sanki ve e, onun şeyinde şimdi ben bir misal veriyordum bir zamanlar e, o misali sizinle de paylaşayım e, bir zengin bir kimsenin çocuğu olsa oğlum dese senin harçlığın vesaire bana ait sen şu işi yapacaksın söz gelimi tersinden söyleyelim okula git şu şu derslerini yap çocuk ya ben babama babam benden istemiyor ama babama katkım olsun bana harçlık falan vermeye kalkmasın. Harçlığımı kendim çıkarayım. Simit satayım. Şimdi simit de sattırmıyorlar ulu orta ama eskiden oluyordu. Simit satayım. Dolayısıyla babam daha memnun olsun. Babası çok zengin. Onun sattığı simit onun için hiçbir şey kazandığı para bir şey değil. Ama o babasının böyle memnun olacağını düşünüyor ve babasının verdiği görevleri yapmıyor, simit satarak memnun etmeye çalışıyor. Bu ne kadar doğaldır, normaldir ve takdir edilecek bir iştir. Evet, bundan daha anormali odur ki Allah bir emir veriyor, bir görev veriyor. Biz o görevi bırakıyoruz. Allah'ın hiç bizden sormayacağı Allah için hiç önemli olmayan hatta yanlış olan Başka bir şey yapıyoruz. Doktor olacağız biz. Allah kulluk yapın diye yaratmış, ibadet için yaratmış, ya Allah yanlış karar vermiş, yanlış şey istiyor. Esas doktor olunması lazım. Nasıl olursa olsun. Ama öyle olunması lazım. Allah istemiyor ama yani unutmuş herhalde. Burayı tabi yorum yapmıyor, Allah unutmuş, istememiş filan demiyor da, onu biz tamamlıyoruz. Ama önemli diyor, Allah'ın önemli dediği şeyi önemsiz görerek, e, haramlardan kaçınmak, farzları yerine getirmek. Haramlardan önce neden kaçınacaktık? Hamza? Hamza? şirkten kaçınacaktık şirkten kaçınmıyor efendim haramlardan kaçınmıyor ama onun için yapılması gereken başka bir şey var diye düşünülüyor şimdi <gülüyor> bu konuyu uzun uzun ne yapabiliriz acite edecek şekilde problemleri masaya yatırabiliriz. Ben biraz da içinde mizahi unsurlar taşıdığı için Mehmet Akif'in bir şiirini burada paylaşmak istiyorum. Şiirden önce birkaç açıklama yapayım. Cahillik kötüdür dolayısıyla çocuğumu nerede hangi şartlarla nasıl olursa olsun okutayım demek aslında daha kötü olabilir. Fazla ilim sahibi olmamak anlamında kullanılan cahillik kötüdür ama küfür manasına gelen cahiliyeden, cahillikten çok ehvendir. Halkın birinci tip cahillikten yani bilgisizlikten ağzı yıllardır yandığından çocuğunu ikinci tip cahil yapmaya yeltendi. Yani cahilliğe rıza göstermeyeyim diye cahili eğitime razı oldu. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Mehmet Akif Ersoy'un bir Müslüman köylü ağzından ifade ettiği gibi bırakın çocuğumu cahilliğe razıyım ben diyesi geliyor veya demesi bazı durumlarda şart oluyor bir Müslümanın. Ama tabi en güzeli ve günümüzde farz üstü farz olanı çocuğun cahilliğine de cahiliye eğitimine de rıza göstermeyip onu İslam'ı iyi bilen ve tam yaşamaya çalışan sağlam bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Mehmet Akif niçin bir köylünün ağzından bırakın oğlumu, cahilliğe razıyım ben diyordu. Akif'in Safahat adlı şiir kitabının Asım adlı bölümünde şiir dileyle anlattığı olayın bir kısmını hikaye edip Akif'e sözü bırakalım. Anadolu vilayetlerinden birinde bir kasaba halkı çocuklarını tümüyle okuldan almışlar Onları okutan öğretmeni de köyden kovmuşlar. O zamanlar mektep denilen okulu kapatmışlar. Bunu duyan Hocazade yani Mehmet Akif, kasabadan öğretmenin kovulması ve çocukların okulda okutulmamasını büyük bir hata olarak kabul eder. Köylüleri uyarmak için yakınında bulunduğu o kasabaya gider. Kürsüye çıkıp ayet ve hadislerle ilmin faziletini anlatır. Ve köylülerin büyük bir nimeti teptiğini öğretmeni kovdukları için sert dille onları eleştirir. Bunun üzerine vaazdan sonra köylü hocanın bu ithamına, Akif'in bu okulu kapattıklarından dolayı suçladığına cevap verir. Cevabı safahattan takip edelim, aynen aktaralım. Köylü cahilse Cahilse de hayvan mı demektir, ne demek? Kim teper nimeti, insan meğer olsun eşek. Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık. O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık. Kimse evladını cahil komak ister mi ayol? Bize lazım iki şey var, biri mektep, biri yol. Niye Türk'ün canı yangın, niye millet geridir? Anladık biz bunu az çok senelerden beridir. Sonra baktık ki hükümetten umut durdukça ne mühendis verecekler bize artık ne hoca. Para bizden hoca sizden deyiverdik. O zaman çıka gelmez mi bu soysuz aman Allah'ım aman. Sen oğul ezbere çaldın bize akşam karayı. Görmeliydin o muallim denilen maskarayı. Muallim öğretmen demek. Geberir camiye girmez ne oruç var ne namaz. Kusul Allah bilir ama tanımaz. Yelde izler bırakır gezdi mi bir çiş kokusu, ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Kaynayıp çifte kazan aksa da çamçak çamçak, bunu bilmem ki yarın hangi imam paklayacak. Huyu dersen bir adamcıl ki sokulmaz adama, bari bir parça alışsaydı ya son son arama. Yola gelmez şehrin soysuzu, yoktur kolayı, Yanılıp hoşbeş hoş eden oldu mu tınmaz da ayı. Bir bakar insana yan yan ki uyuz olmuş manda. Canı yandıkça döner öyle bakar nalbanda. Bir selam ver be herif. Ağzın aşınmaz ya hayır. Ne bilir vermeyi hayvan ne de sen versen alır. Yağlı yer çeşmeye gitmez su döker el yıkamaz. Hele tırnakları bir kazma ki insan bakamaz. Kafa orman gibi lakin o bıyık hep budanır ne ayıptır desen anlar ne tükürsen utanır. Tertemiz yerlere kipkiri kipkirli fotimlerle dalar ayakkabılarla. Kaldırımdan daha berbat olur artık odalar. Örtü minder bulanır hepsi. Bakarsın çamura. Su mühendisleri gelmişti. Herifler gavura Neme lazım? Bizi incitmediler zerre kadar. İnan oğlum daha insaflı imiş çorbacılar. Çorbacık gavurlara derlerdi eskiden. Tatlı yüz, bal gibi söz. Başka ne ister köylü? Adam aldatmayı ala biliyor kahpe dölü. Ne içen vardı ne seccadeye çizmeyle basan. Ne diyeyim dinleri batılsa herifler insan. Hiç ayık gezdiği olmaz ya bizim farmasonun. İçki yüzler suyu ahlakını bir bilsen onun. Şimdi ister beni sen haklı gör ister haksız. Öyle devlet gibi, nimet gibi laflar bana vız. İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden. Bırakın oğlumu cahilliğe razıyım ben. Akif'in bunları anlatmasından bugüne yıllar geçti. Ama istisnaları saymazsak bu öğretmen kişiliğinde değişen müsbete doğru bir şey yok. Menfiye doğru çok mu çok? Aslında işin ahlaki tarafı Abdest namaz tarafı gündeme geldi. İşin iman esasları konusu, Akif'in de pek önemsediği bir konu gibi gündemde olmadı. Evet, Akif'in anlattığı öğretmen tipi hiç de abartılı kabul edilmemeli. Bugün yüz binlerce ilk öğretim öğretmeninden tutun, üniversite profesörüne kadar her çeşit resmi ve özel okul, Kolej denen yarı resmi okullarda görev yapan bunca öğretmen içinde İslami örtüye sahip, her şeyiyle örnek alınacak öğretmen, her türlü günahlardan, içkiden, haramların her çeşidinden kaçan, namazlı, niyazlı, kaçta kaç öğretmen çıkacaktır. Onlardan da önemlisi, bu haramlardan kaçanlar çıksa da onlar da ekmeğini yediği düzenin kılıcını sallama zorunda bırakılan ve tevhidi ölçülerden tümüyle uzak olan insanlar olacaktır. Şimdi ne yapmalı demek gerekiyor? Aslında e, okullara gidenleri tekfir etmek veya e, bunlara mazeret bulmak yerine bu konularda ciddi çözümler oluşturmak, ee, yani karanlığa sövmektense bir mum yakmak, e, bir aydınlık için çaba sarf etmek gerekiyor. Nihai tercihimizi Allah'tan, ahiretten, cennetten, İslam'dan, Kur'an'dan yana yapıp yapmadığımızla ilgilidir. Ne yapmamız gerektiği. Ama burada olayı tekfir ederek işi çözümleyemeyiz. Okul gibi, askerlik gibi konuları çözmek için devlet gücü lazımdır. Müslümanlar günümüzde dünyanın hemen hiçbir yerinde siyasi otorite oluşturamadılarsa bunu mazeret sayıp kesin haram olan hatta haramın ötesinde şirkle bağlantılı olan hususlara bahane arama lüksüne de sahip olamazlar siyasi otoriteleri yoksa cemaatleri olmalıdır. Mekke'de cami yoktu, okul yoktu. Ama Erkam'ın evi vardı. Ama Ebu Cehillerin okulları olsaydı herhalde peygamber ve onun çevresindeki insanlar çocuklarını al Ebu Cehil, çocuklarını kendine benzet. Putlarınızı sevdir, taptır diye çocuklarını herhalde bu cehillere vermezdi. Verirdi diyenler bugünkü okullara da çocuklarını rahatlıkla verebilirler. Malum Hz. Musa Firavun gibi azgın bir zorbanın her uygulamasıyla tanrılık tasladığı bir yerde risalet görevine muhatap olmuştu. Ve Kur'an ve al-hayna ila Musa ve ahihi en tebevve'a li kavmüki ma bi Mısra büyüten ve c'alu büyütek kıble ve akîmus ve beşşiril mü'minin diyor. Yunus suresi 87. ayette. Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, evler, evlerinizi de kıbleler, mescitler edinin. Yani evlerinizi mescit haline getirin, namazı dosdoğru kılın ve müminleri müjdele diyordu. Dolayısıyla zaferle müjdelenecek müminlerin yapmaları gereken zafere yönelik faaliyetler evleri mescit haline getirmekten başlıyor. Evleri mescit haline getirmek mescidin suffe okuluyla beraber ele alınmasını icap ettirir. Mescid deyince asr-ı saadet mescididir. Bizim e, örnek alacağımız mescidler. Yoksa bugünkü devlet dairesi haline gelmiş, devlet memurları tarafından devlet kurallarının uygulandığı yerleri mescidin bir prototipi örneği olarak görmek hiçbir müminin yapmaması gereken bir e, hatadır, yanlışlıktır. Dolayısıyla evlerimizi e, Suffe okuluna ve e, Mescid-i Nebevi'ye benzettiğimiz oranda bu işler çözülür. Peygamber çocuklarını, torunlarını hangi okulda okutmuştu? O günün Bizans'ına gönderip tıp eğitimi verdirebilirdi. Mümkün orada bugüne benzeyen şekilde laik tıp fakülteleri vardı. Bizans'ta. Var mıdır? O güne göre, tabii o günde doktor yetiştirilecek ihtiyaç var. Peygamber, kendi çocuklarını, torunlarını veya ümmetin kafası çalışan çocuklarından herhangi birini, böyle Bizans'a ilim tahsil etmek için doktor veya başka bir şey olsun diye göndermeyi hiç düşündü mü? Böyle bir uygulamaya hiç adım attı mı? Evet. Peygamberin davası neydi? Ne tür bir insan yetiştirmek? Bizim davamız ne? Evet. Bunun yanında tabii bizim eğitim kurumlarımızın da bir sürü problemleri vardır. Yani dinden nefret ettirilen müesseseler haline gelmiş. Yer yer ruh hastası insanların oluşturduğu, oluşturulduğu apartman dairesinden bozma efendim eğitimi, pedagojiyi e, insani özellikleri hiç bilmeyen 2-3 e, yıl bir Kur'an kursu eğitimi alan eee kızlarımızın bir dairede başlattıkları bir kurs faaliyetleri içi dışı kafirleri yakıyor ama içi bizi yakıyor. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Ee, ne yapmamız gerektiği tekrar edelim. Bir tercihle önce bizim radikal kökten bir tavır alıp almamamızla alakalıdır. Kökten tavır almayan insanlar en azından e, küfür damgası yememek için dört tane meseleyi uygulamaları lazım. Bu iman esasları konusunda e, mutlaka yapmaları gereken husustur. Bir, puta tapma törenlerine çocukları katmayacaklar. Pazartesi ve Cuma günü bu tür törenler uygulanıyor. Pazartesi geç gönderecek çocuğu. Cuma günü de ya tuvalette kalacak törenler yapılırken ya duvardan atlayacak ya bir yerde arazi olacak. Nasıl yaparsa yapacak çocuk. Efendim. ikincisi bayram denilen İslam ve Müslümanlar için aslında Birer mağlubiyet günleri olan önemsediği önemsendiği günlerde ve puta tapmaların ayyuka çıktığı zaman dilimlerinde çocuklar o kafirlerin bayramlarına katılmayacaklar. Üçüncüsü Atatürk'le ilgili e, övgü ifade eden şiirleri, ödevleri, dersleri yapmayacaklar. Dördüncüsü de Atatürk'ün dışında yine gayri İslami unsurlar var derslerde. O tür virüslerden de çocuklarını sakındıracaklar. Bunun için evde virüs taramasından geçirecekler. Ne ders yaptılar, ne ödevler verdi öğretmen, neler anlattı. Onlar yeterince bulaşmadan sağlıklı bilgiyle tasih edilerek düzeltilecek. Bu dört şartla mümkün çocuk velisi tarafından okula gönderilirse imani bir problem olmaz ama haramla ilgili hususlar olur. Haramdan kaçınması bu şartlarla da yerine gelmez. Evet ama bu kimseye küfürle tekfirle yaklaşmak doğru değildir. Bu, bu azimet değildir tabi. Vatandaşın kahvedeki insanın yapması gerekendir. Ama muvahhid insanların mutlaka alternatifler oluşturmaları önce evlerini bir okul haline getirmeleri gerekir. Dernek ve vakıfların bu konuda çocuklara yön vermek, alternatif eğitim kurumları açma yönüyle büyük görevleri vardır. Yapmazlarsa veballeri. <gülüyor> Radikal tavırlar malum okulları reddetmek ve e, alternatif eğitim müessesesi açmak şeklinde olur. Bir buçuk saat ne olmuş? Bunun için önce evlerin okullaşması sonra Müslümanların bir araya gelerek küçük çaplı da olsa bir eğitim yeri oluşturmaları gerekir. En basitinden en kolayından söyleyeyim ama hiçbir yerde bu tavsiyeme uyulduğuna şahit olmadım. Aslında çok kolay çözümler. Beş altı tane öğrenci velisi bir araya gelse çocukların eğitim meselesini rahatlıkla çözerler. Beş altı tane muvahit öğrenci velisi de bir araya gelemiyorsa zaten bu müminlerden hiçbir şey çıkmaz. Kendi evlatları için yapamıyorlarsa başka hiçbir şey için de ne birliktelik oluştururlar ne bir baltaya sap olurlar. 5-6 öğrenci velisi bir araya gelir. Öğrenci başına yani 100-150 liralık bir aidat ile işi hallederler. Çocuğu için 100 lira, 150 lira veremeyecek bir veliden de hayır gelmez. Evet. Yani asgari ücret alan bir kimse bile bunu verebilir vermelidir. Bu kadar parayla kiminin iki tane, kiminin bir tane çocuğu olsun bir öğretmen maaşı çıkar. Başka bir şey de gerek yok. Evet. Her gün bir öğrencinin evinde diğer arkadaşları da gelir. Yedi öğrenci ise yedi öğrenci. Yedi günde bir diğer Öğrencilere gidilerek haftada bir e, aynı eve gelinir. Evin annesi öyle yemeklerini yapar, aynı zamanda dersleri de bayan öğretmense takip eder. E, müfredatı öğrenci velileriyle e, bazı güvendikleri hocalar öğretmen beraber yaparlar. Efendim, e, her gün bir öğrencinin evinde eğitim yapılır. Binaya da gerek yok. Aynı yerde de toplanılmadığı için dikkatte çekmez. Evet. Dolayısıyla 5-6 velinin bir araya gelip öğrenci başına 100-150 lira bir para vermekle halledebilecekleri bir meseleyi Müslümanlar hiçbir yerde kolayca halletmiş değiller. Bunun yanında hiç olmazsa okullarda belirli sene okumuş insanların bundan sonra Müslümanca okuyabilecekleri işte suf İslam okulu gibi ve daha kaliteli yerlerin oluşması gerekir. Evet. Sözü biraz farklı yerlere getirdim mi? Bilmiyorum. Ee, sözün özü okullarla alakalı. Ee, bu en azından bu dört meseleyi önemsemek gerekir. Veya tümüyle tevhidi bir çizgiyle bir alternatif oluşturmak, evlerimizi okul haline getirmek ve Müslümanca okullar açmak. Okul açmak deyince ille resmi bir şey olması gibi şey geliyor akla. Bence hiç de öyle bir şey gerekmiyor. Okullar az önce de söylediğim gibi devlet olmadan tümüyle çözülebilecek bir mesele değildir. Mahkeme de öyle, askerlik konusu da öyle. Müslümanlar bu konulara ne kadar hassasiyetle eğiliyorlarsa o oranda çözüme yaklaşırlar. Ama ideal çözüm ancak İslam devletiyle olur. Zaten İslam devleti olmadan çoluk çocuk Müslümanca yaşayabilecek olsak, niye İslam devleti isteyelim ki? Yani her konuda iş devlete dayanıyor. Yoksa laik devlette de Müslümanca yaşar, rahatlıkla görevlerimizi yaparız. Hayır, öyle değil işte. Yani laik devletler ne çocuklarımızı Müslümanca yetiştirme hakkına ne sokağa Müslümanca çıkıp Müslümanca gezebilme hakkını bize verirler. O yüzden bir taraftan İslami bir devlet oluşturmak için Müslümanlar bir araya gelmeliler, cemaatleşmeli ve hatta ümmetleşmeliler. Yani güçlerini bir araya getirip vahdet içerisinde bir birlik oluşturmak dinin sadece bir farizası, emri değildir. Üzerine basa basa ifade edeyim. İmani esaslarla alakalıdır. Bizim ciddi manada ümmetin vahdeti için, ciddi manada bir birliktelik oluşturmaya çalışmamamız, imani konuları savsaklamamız, önemsemememiz anlamına gelir. Hepimize evvela ümmetin tevhid ehli insanlarının öncülüğünde bir vahdet çalışması oluşturmamız varsa bu tür çalışmalara iştirak etmemiz onların hataları varsa düzeltmeye çalışmamız imani bir sorumluluktur. Bunlar hallolmadan Şöyle şuraya giderseniz kafir olursunuz, şunu yaparsanız küfre girersiniz demekle bir çözüme varamayız arkadaşlar. Biz ne kadar bunları dersek diyelim, insanlar rahat uygulayabilecekleri bir çözüm yolu bulamadıkları müddetçe uydum kalabalığı demeye devam edecekler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve ve ahiru davana en ilhamdü lillahi rabbil alemi.